Awdu billahi min ash-shaitan ar-rajim. İsmi Rabbil-âlamî. Sallâtlâhu sâlamu aleykum ya seyyidil evvelin âwâlin ve al ve ila jemi al-âmbiâyî ve al ve ila jemi al-âmbiâyî. al Rabbil-âlamî. Ben Kim Sorsunuz? Cevap vermeye, kendimizi, insani anlamaya çalışıyorduk. Şöyle bir toparlamak gerekirse, Rabbimizden geldiğimizi, O'nun huzurundan geldiğimizi, Rabbimizin bize sorumluluklar yüklediğini Üzerimizde bir muradının olduğunu, Üzerimizdeki muradının gerçekleşmesi için, Her türlü kendinden, güzelliğinden, sıfatlarından, isimlerinden ikram ettiğini, tecelli edip verdiğini, Bununla beraber, Esma-ül Hüsna'sını talim ettirdiğini, dünyaya göndermeden önce onu hazırladığını, büyük imtihanlara hazırladığını, ona sözler verdiğini, sözler aldığını, vaatleştiğini ahitleştiğini, böyle kısaca, irdetle anlamaya çalıştık gönderdiği bu alemde, dünyada imtihanlara tabi tutulurken nasıl okuması gerektiğini, nasıl anlaması gerektiğini, nasıl düşünmesi, nasıl konuşup hareket etmesi gerektiğini en ince ayrıntısına kadar öğretmiş bununla beraber bir de peygamber gönderip, kitap gönderip, zikir gönderip yeniden hatırlatmıştır. Dünya hayatından sonraki hayatı da ona anlatmış, haber vermiş, haberdar etmiş. Buradaki hayatın sonucunda eğer Rabbini dinlerse, ciddiye alırsa, kendini Tanır, anlar ve ciddiye alırsa, ebediyen kazanacağını, yoksa ebediyen kaybedeceğini ona haber vermiştir. Bunun için Peygamberleri örnek göstermiş, hayatlarından böyle kesitler anlatmış, İntiharlar karşısında peygamberlere tabi olunması gerektiğini, onlar gibi yapılması gerektiğini beyan etmiştir. Eğer Rabbimizin kendisini bize tanıttığı gibi tanıtırsa, bizi bize tanıttığı gibi tanıtırsa anlarsa Hayatı bize öğrettiği gibi öğrenirsek, yaşamamızı emrettiği gibi yaşarsak ebediyen kazanmış oluruz. Değilse onu dinlemedik, ciddiye almadık, kendimizi ciddiye almadık. Kendimizi ciddiye almayınca mutlaka bir yerlere savruluruz, kaybederiz. İnsan kendi marifetinden ibarettir, ilminden ibarettir, nasıl öğrendiyse, anladıysa doğruyu öyle zanneder, kendine göre, kendisine göre doğruları olur, hakikatleri olur, bununla beraber yanlış dediği şeyler olur ama kendisine göre. Doğru bir tanedir, o da Allah'ın buyurduğudur. Eğer doğru dediği, Allah'ın doğru de, doğrudur dediyse doğrudur, değilse doğru değildir. O sadece onu Allah'tan uzaklaştırır. Onun için bu yolculuk, bu manevi yolculuk, Rabbimizin bizi çıkardığı bu yolculuk, marifetullahı elde etmek içindir. Yani Rabbimizi tanımak içindir. Kendimizi tanımak içindir, Rabbimize şahit olup şehadet etmek içindir. Onun için bu hayat yolu marifet yoludur. Marifet olunca şehadet olur. Yani şahit olursun. Rabbinin güzelliğine şahit olursun. Rabbinin güzelliğine kendi üzerinde şahit olursun. Bütün varlıkta şahit olursun. Bütün olaylarda, meselelerde, imtihanlarda, Allah'ın takdirine, hükmüne, Rabbinin hayır oluşuna, rahmet oluşuna şahit olup şahadet edersin. Şehadet edince ne olur? Muhabbet olur, aşk olur, iman olur yani. Onun için bu yolculuk, bu manevi yolculuk, Rabbimizin bizi çıkardığı bu yolculuk, marifet yolculuğu, şahadet yolculuğu, Muhabbet yolculuğu bununla beraber muhabbet olunca ne olur? iman olur. Rabbine, Rabbimize teslimiyet olur. Evet, teslimiyet yolculuğu. Müslüman olma yolculuğu. Bu teslimiyet de bize, Rabbimize yakınlığı kazandırır. Velayeti kazandırır. Rabbimize yakınlığı, kurbiyeti kazandırır. Rabbimize Veli olma, yakın olma yolculuğu. Sonuç Hazreti İnsan olma yolculuğu. Rabbimize yeryüzünde halife olma yani hilafet yolculuğu. Ya bütün bunlardan habersiz olarak şunu yaparsak cennete gideriz, bunu yaparsak cehenneme gideriz deyim. İnsan kendini unutursa, Rabbini, Rabbinin kendisi üzerindeki muradını unutursa evet, Rabbimizin bizi yaratmasındaki bir muradı vardır, bir hazı vardır. Sever, sevilir, gazap eder. Bunu anlamadan ben kulluk yapıyorum böyle yapınca cennete gidiyorum, böyle yapınca cehenneme giderim deyip, bunu iman zannederse, bunu yaratılış sebebi zannederse, Rabbine hiçbir hak tanımamış olur, Rabbinin muradını anlamamış olur. Eğer Allah ayet kelimede kerimede, Allah'ın bu işini isteyerek yaptığınız, İşlerden başka hiçbir işiniz nimete layık değildir. İkrama layık değildir, şükrana layık değildir. Yani Allah onu kabul etmez dediyse, bu durumda senin Rabbini sevmen lazım ki isteyebilmen lazım. İsteyemiyorsun, muhabbet yok. İsteyemiyorsun, iman yok. İsteyemiyorsun, senin yaptığın hiçbir işi kendisi için kabul etmediği için onu kabul etmez. O huzura varmaz. O reddedilir yani, reddedilmiştir zaten. Bu durumda bizden istediği neymiş? Önce onu tanımamız, dolayısıyla ona şahit olmamız, şahit olmadan da sevmek mümkün değil. Görmediğin bir şeyi nasıl seversin? Sevmeyi hayal etmiş olursun. Sadece korkarsın, endişe edersin. Ama şahit olup şehadet edince, kendi üzerinde şahit olup şahadet edince, bununla beraber beni yaratan Rabbim deyince, kendi gönlüne bakınca. Eğer seni yaratan Oysa senin bütün güzelliklerin O'na aittir, kendindeki güzellikleri görünce, şahit bu bunu tadınca seversin. Dışarıda zaten nereye bakarsan bak, ne yana dönürsen dön. Rabbinin veşi, güzelliği oradadır. Orada tecelli etmiştir. Onun için şahadet olmadan iman olmaz. Yoksa ben kelime-i şahadeti okudum, ben müslüman oldum. Ya da son nefeste kelime-i şahadeti getir, cenneti kazan. Şahadet her andadır, her anda olması gerekir ki şahit olup şahadet etmiş olalım. Dolayısıyla insan yaratılışının gayesini anlamalıdır. Bu hayat yolculuğuna Allah'ın neden onu bu yolculuğa çıkardığını anlamış olmasıdır. Bunu bir an bile unutmamasıdır. Bunun içinde kim olduğunu bilmesi lazım, ne olduğunu bilmesi lazım. Allah'ın kendisi üzerindeki muradını anlaması lazım. Hayatı yaşarken her anda takdir eden, hükmeden, taksim eden Rabbinin muradını anlaması gerekir. Düşününce, tefekkür edince, hiç kimse ben bilmedim, anlamadım diyemez. Allah ona öğretmiştir çünkü. Dünyaya gelmeden önce kendisine şahit kılmıştır. Kavrı bela, şehidna derken, evet sen bizim Rabbimizsin, biz şahidiz, şehadet ediyoruz. Orada şehadet ettiğin gibi, burada da şehadet etmen lazım ki, şehadet etmiş olasın. Nasıl ki orada o seninle konuşuyor, sen cevap verdin. Burada da <gülüyor> o seninle konuşuyor ve senin cevap vermen lazım. Bir peygamberleriyle konuşur, peygamberleriyle, yani insanla konuşur, vahiyle insanla konuşur, bir de her bir kulun gönlüne özel olarak gönlüne vahiy edip onunla konuşur. İnsan kendini hafife alınca, basite alınca farkında olsa da olmasa da Rabbin'e, Rabbin'e karşı nankörlük yapmıştır. Evet, hakaret biriyim. Onu sonra söyleyeyim daha doğrusu, nankörlük yapmıştır. Eğer Allah sana peygamberleri örnek gösteriyorsa ve onlar Allah'ın övdüğü, sevdiği, razı olduğu, dostluğuna kabul ettiği, yakınlığına kabul ettiği kullarsa, hepsinin de Allah'ın isimlerinin, güzelliğinin tecelli ettiği kullardır. Allah onların üzerinden kendi güzelliğini seviyor, onlar nasıl, hangi vasıfa sahipse Allah o vasıflarla seni de vasıflandırmıştır ki bu Allah'ın sıfatlarıdır, Allah'ın isimleridir, güzelliği, tecellisidir. Bu durumda onların yaptığı gibi yap dediyse, onları sana örnek gösterdiyse, sen ben bunu yapamam diyemezsin. Ya da öyle kendi kendini kandırıp, şeytanın seni daha doğrusu kandırıp, onlar peygamberdi, onlar şöyle kullardı, onlar özel olarak yaratılmıştı. Hayır, Allah öyle söylemedi. Allah seçer dedi. Resullerini seçer dedi. Kim, nereden seçiyor? İnsanların arasından seçiyor. Seçerken. Nerede seçti? Buradan mı seçiyor? Hayır. Allah sizin öncenizi de bilir, sonranızı da bilir. Orada seçmiştir. Seçerken de o andaki insanlar arasındaki en kamilini sever, seçer. Yani hangisi önünde yürüyebilir, Rabbine teslim olabilir, bu vahyi taşıyabilir, bilen odur. En öndekini seçiyor, önlerine koyuyor, hep beraber uyun, hep beraber beni tahminin. Onun için, Allah'ın Resulü kendisine indirilene iman etti. O da herkes gibi iman ediyor. Resulullah Efendimiz'e daha önce iman nedir, Kur'an nedir, kitap nedir bilmezdin dedi. Sen de şaşırmıştın, ne yapacağını şaşırmıştın dedi. Sonra Kur'an'ı indirince, vahyini indirince, daveti yapınca, ilk önce o iman etti. Aynı şekilde müminler de onun gibi iman eder ve etmelidir. Bak, fark gözetmiyor Allah. Yoksa hem peygamberler için ya da sahabe için onlar şöyleydi, onlar böyleydi. Doğrudur. Ama senin de onlar gibi yapma, onlar gibi olma imkânın vardır, herkesin vardır, elbette ki Allah kimi, ne zaman, nerede gönderir, hükmü O vermiştir, en güzelini bile bilen O'dur, herkes nerede olduğuna bakmalıdır, yani dünyaya geldiği zamanda kimlerle beraberse onlarla beraber yürümesi gerekir, onlarla beraber bu manevi yolculuğu Kemale erme yolculuğunu, hazreti insan olma yolculuğunu, peygamberlere arkadaş olma, dost olma yolculuğunu beraber yapmalıdır. İmkan değişmiyor. Herkes için imkan aynıdır. Yeter ki yapmaya çalışsın. insanların fıtratları ayrı ayrı farklı farklıdır ama Allah hiç kimseye çekemeyeceği yükü yüklemez, vermediği bir nimetin hesabını da sormaz dedi. Yani gücün kadar yap, samimi ol, samimi ol, ciddi ol, bunu anla. Tabii şeytan hele yapıyor, sen yapamazsın, sen edemezsin eğer şeytan sen yapamazsın, sen edemezsin dediyse, biz de evet ben yapamam, ben edemem dediysek ya da işte onlar Allah'ın seçtiği kullardı ya da Allah'a dost olanlar sayısını Allah'ın bildiği kadar şimdiye kadar Veli geldi, mülçid Kamil geldi, onlar şöyleydi, onlar böyleydi. Sanki onlara verilen, kendisine verilmemiş gibi bu hakaret, bu haksızlık, bu evet, Rabbimize karşı saygısızlık. Her biri evet, davet ederken, ne davet ediyor? Hazreti insan olmaya davet ediyor, sen olacaksın ya da şu bizi kurtarır, bu bizi kurtarır, kimse kimseyi kurtaramaz. Sen Allah ile muhatapsın. Sana düşen almaktır, vesileye sarılmaktır, vesileye sarılmak Allah'ın emridir. Allah'a yaklaşmak, yaklaşmaya vesileler arayın, her şey bir vesile. Yeter ki kul Rabbine yakın olmak istesin, dost olmak istesin, kendi kendisi olmak istesin. Kendi kendisi olmayınca ne olur? Birileri oramı müdahale eder, harını değiştirir, şeklini değiştirir. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi herkes şekillenmesine göre iş yapar, bambaşka bir şekle soyar. bir de bakarsın ki insana benzemiyor. Başka bir varlığa benziyor, yani bakınca onda Allah'ın güzelliğinin tecellisini göremiyorsun. Peygamberlere benzediğini göremiyorsun. Bu şu peygambere benziyor diyemiyorsun. Bu başka bir varlığa benziyor. Bu Allah'ın yeryüzündeki halifesine benzemiyor. Allah'ın kendisinden söz aldığı ve sözler verdiği aitleştiği bir varlığa benzemiyor. Unutmuş, unutmuş Başkasıyı, onu başka bir hale büründürmüş, başka bir şekle büründürmüş, başka bir şey olmuş bu. Tabii ki bu, herkesin kendine bakması gerekir. Ben kimim deyince, kendine bakınca ne olmuşsa onu görecek. Ne olduysa, neyi görüyorsa, bu durumda Allah'ın yeryüzündeki halifeti olarak Rabbine de öyle bakıyor, o bir ayna, o bir halife. O Rabbini nasıl tanıyabilir, nasıl sevebilir, nasıl açlık olabilir, nasıl ölümüne yani canından çok sevebilir? O kendini sevmiyor. Eğer kendini o nefisten ibaret, o perdelerden, o çamurdan ibaret gördüyse, kendini nasıl sevecek? Kendini sevmediği, ben Allah'ı seviyorum. Sevemez. Sen Allah'ı kendi üzerinden mi sevmemen lazım? Sen kendindeki güzelliği, Allah'ın güzelliğini görmüyorsun. Nereden görüyorsun güzelliği? İnsana, insandan daha yakın bir şey var mıdır? Yok. Yani muhabbet deyince, seviyor deyince birini sevdiğini bilmek, anlamaya çalışmak başka bir şeydir. Kendisini sevmesi başka bir şeydir. Onu bütün şiddetiyle tadıyor. Asıl sevmeyi kendisi sevince anlıyor. şu şuna rahmet etti böyle yardım etmeye çalıştı. Doğru, rahmet, o rahmet. Senin gördüğün sadece ilminle anlamaya çalıştığın rahmettir. Ama sen rahmet edince rahmeti tatmış oluyorsun. Senin Rabbini kendi üzerinden böyle her bir ispiri tanımam lazım, anlamam lazım. Aşkı, muhabbeti de kendi üzerinden. Tatman lazım ki Rab, kendini tanımış olasın, dolayısıyla Rabbini tanımış olasın. Onun için, ben kimim sorusuna ne dememiz lazım? Ben Allah'ın ruhundan nefrettiği zatıyla sıfatıyla tecelli edip yarattığı, yaratıldığımızı asla unutmuyoruz. Evet, yarattığını, melekleri secde ettirdiğini, bütün varlığı Yerde ve ikisi arasında ne varsa insanın emrine verdi buyuruyor. Senin için yarattın dedi, dünyayı da ahiretiyle. Dolayısıyla bütün Hadisat ayetleri, bütün olaylar, meseleler, imtihanlar Hepsi senin içindir. Ama bunun için, bunu anlayabilmek için senin bakman gerekiyor. Bakacak birinin olması gerekiyor, bir şahsiyetin olması gerekiyor, Allah'a göre bakıp Allah'ın muradı nedir, anlayınca sen onu gördün, değilse görmedin. Zahiri olarak görüyorsun, nefsine göre görüyorsun, Allah'a göre göremedin sen onu anlamadın. Mesela bir olay meydana geliyor, yani bir imtihana tabi tutuluyorsun, bu niye böyle oldu? Ve bunu böyle istemiyorum. Ben bunu böyle sevmiyorum. Bunu böyle değil de şöyle olması lazım. Ya da bütün çabamızla, gayretimizle, Rabbimize dönüp dua ediyoruz. Bunu değiştir diyoruz. Bu böyle olmasın diyoruz. Nasıl olsun? Şöyle şöyle olsun. Bir durup şöyle bakman lazım. Bunu yaratan Allah mıdır? İmtihana o tabi tutuyor mu? Senden de doğruyu yap. Güzel yap, bunu istiyor mu? Senden istediğim budur. Yok dayanamam, yok katlanamam, yok bunu yapamam, beceremem. Sen kendini bilmiyorsun, sen kendini tanımadın. Kendi kendine hakaret ederken Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi kendi kendinizi yermeyin. Sen kendini yeriyorsun, Allah'ın yapmadığını yapıyorsun ve sen seni yaratanak. Senin kendin hakkında bile söylediğin bu söz Allah'a gidiyor. Sen kendini yererken Allah sana en büyük şerefi vermiş ve sen kendini yarıyorsun. Kendi üzerinde kimi yerdin? Bu bile insanın kaybetmesi için yetmez mi? Yeterlidir. Neyi kaybediyor? ni Rabbini kaybediyor. Rabbinin güzelliğini kaybediyor. Rabbine halife olmayı kaybediyor. Rabbinin sevgisini kaybetti. Rızasını kaybetti. Kendisi yapıyor bunu. Daha doğrusu şeytan vesvese veriyor. O da kabul ediyor. Şeytanın verdiği vesveseye ne diyor? İşittik ve itaat ettik diyor. Hemen peşinden geliyor. Allah kutsu hadise, ben insanın Zannî üzereyim. O beni nasıl zann ediyorsa ona öyle muamele eder. İnsanın ilmi neyse gönlündeki zanda yani öyle sanması da o ilminden dolayıdır, bilgisinden dolayıdır. O bilgine kadar imana dönüşmüşse veya küfre dönüşmüşse onun zannı da ona göredir. Rabbimizi eğer kendisini bize tanıttığı gibi doğru anlamadıysak, bu durumda bizim zannımız doğru olmaz, yanlış olur. Rabbimizi yanlış tanıdık, yanlış zannettik. Sanki her anda o tecelli etmiyormuş gibi, her anda, evet her nefeste o bize muamele etmiyormuş gibi, takdiri o yapmıyormuş gibi, sanki bizden ayrı uzakmış gibi, biz kendi kendimize, herkes ya da kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışıyormuş gibi zannedince ne olur? Onu bir kere hayatımızdan çıkardık. Hayatımızdan çıkarırken, onu gönlümüzden çıkardık. Onun bizi çepe çevre ihata ettiğinden çıkardık bize bizden daha yakın olmasından çıkardık Rahmetiyle ile her şeyi bizi ihata ettiğinden çıkardık yani ha bile onu kendimizden uzaklaştırmış oluyoruz imtihan bu zaten ve şu anda biz bu alemdeyiz bu imtihan Yerindeyiz Bu her anda rabbimize bu hatabız. Ya bu bu hataplığı kabul ederiz ya da etmeyiz. Onun için kulun Rabbine karşı samimi olması gerekir. Ciddi olması gerekir. Her ne olursa olsun imanından taviz vermemesi gerekir. Evet. Bir şeyleri yapamayabilir. Bir şeyleri Yanlış yapabilir ama Hakk'ı her zaman söylemelidir, doğru böyledir, Rabb'imin söylediğidir, buyurduğudur. Evet, ben, gücüm buna yetmedi, nefsim bana böyle yaptırdı, şeytan bana böyle bu verip yaptırdı ama Hak, Rabb'imin buyurduğuydu. Hakika öyledir, ne diyeceğiz? Hakkı, hakikati kabul edeceğim ya Rabbi. Bana yardım et ya Rabbi. Beni bu vesvesellerden kurtar ya Rabbi deyip bunun için de çabasını, gayretini sarf etmelidir, tefekkürünü doğru yapmalıdır. Yapacağız inşallah. Kendimizi tanımaya çalışıyoruz. Her defasında böyle. Bir tarafa dalıp giriyoruz. tabii ki insanı anlatmak öyle kolay bir şey değil. Neden? Alemlerin Rabbi ona tecelli etmiş. Rabbimizi anlamaya, tanımaya çalışırken kendimizi anlıyor ve tanıyoruz. Eğer ikisi beraber anlaşılmazsa, kul kendini tanıyamaz, anlayamaz. Aynada, insan aynasında, beşer aynasında tecelli eder O'dur. Onun güzelliği görünüyor. Yol yürürken, Rabbimize yani teslim olurken, takdirine boyun bükerken, her emrine karşılık işittik ve itaat ettik derken, tabi Allah'a ait kerimede selat ve sabır ile Allah'tan isteyip, Sabretmesi gerekir. Dayanması gerekir. Tecelli eder. Hakika tecelli eder. Ortaya çıkar. Kim olduğunu anlar. Ama dayanması gerekir. Elmas da kömürdendir. Kömür çok ağır baskıya maruz kalınca elmas oluyor. Maden aynı maden. Ağır baskıya maruz kaldınca tabi o da dayanmıştır. Elmas olmuştur. İnsanda da öyledir. Sabretmezse, hiçbir şey olmaz. Onun için hayat baştan sona aynı zamanda sabri gerektiriyor. Allah sizi birbirinizle imtihana tabi tutar, hanginiz sabrederseniz diye. Birbirimizle imtihana tabi tutar, şeytanla imtihana tabi tutar, dünyayla, varlıkla, yoklukla imtihana tabi tutar, Malımızla, canımızla, evladımızla, işimizle, ticaretimizle her şeyle imtihana tabi tutarım dedi. İmtihan dedi. Yani ağlayıp sızlamaya gerek var mıdır? Feryat etmeye gerek var mıydır? Ne demek lazım? İnsanın kendi kendisine sakin ol. Ne oluyor? Sen seni yaratan Rabbinin huzurunda değil misin? O seninle beraber değil midir? O seni görüyor mu? Seni işitiyor mu? Seni senden daha iyi biliyor mu? Neye ihtiyacın olduğunu biliyor mu? Onun bilmediği bir şey var mıdır? O sana senden daha rahmet sahibi değil midir? Seni senden daha çok seviyor. Senin bilmediklerini O biliyor. O seni ebedi bir hayat için hazırlamış. Hem de ayet-i kerimede buyurduğu gibi hiç bilmediğiniz bir alemde sizi yeniden yaratacağız, var edeceğiz. Hiç bilmediğiniz bir alem. Senin hiç bilmediğin bir alemi senin için hazırlamış. Bilmediğin bir alemse hayal bile edemezsin, düşünemezsin. Zahiri olarak evet, Rabbimiz haber veriyor, haberdar ediyor bir şeylerden ama bir de hiç haberdar etmediği şeyler vardır. Haberdar edince sanki biliyor muyuz? Yok. Resulullah Efendimiz miraca gitti. E ne var orada? Herhalde kendi kendimize bir şey hayal ederiz. Ama ne gördüğünü, ne yaşadığını, bir tek o biliyor. Hakikat Öyle. Ama böyle üç kuruşla tenezzül edip, üç kuruş değil de böyle, bir avuç toprağa tenezzül edip, bu dünya hayatı için öyle feryat etmek, isyan etmek, sanki bütün hayat buradan ibaretmiş gibi. Burası ahiretin tarlası. Burada, bu tarlada senin büyümen lazım. Sen yaptıklarınla ya büyüyorsun, ya Allah'ın nuruyla nurlanıyorsun, Allah'ın güzelliğiyle güzelleşiyorsun, Allah'ın güzelliği sende tecelli ediyor, ya da sana verdiğini de, sermayeyi de, o güzelliği de, fıtratını da bozuyor ve kaybediyorsun. Burası senin büyümen içindir yani, insanın büyümesi içindir. Kendimizi tanıyacaksa bu böyledir. Rabbim beni büyütüyor, beni eğitiyor, bana öğretiyor, kendini bana tanıtıyor, bana şehadet ettiriyor, beni şahit koyuyor. Kendine şahit kılıyor, ne yana dönersen dön, Rabbinin veşiği oradadır. Bütün olaylarda, meselelerde Rabbimiz kendisine şahit kılıyor, El Esma'ûr hâsmasına şahit kılıyor. Tanıdın, anladın. Bu durumda o güzellik sana tecelli eder ve sen ona harife oluyorsun, onun güzelliği oluyorsun. Ne diyoruz? Şehadet edelim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Şehadet. Bir an için herhangi bir şeyi bir kula verdiğinde ya da kendine verdiğinde ya da şeytana verdiğinde ilah varmış demiş oluyorsun. Onun için tevhid, vahdet öyle kolay, öyle bir iki kelimeyle olacak şey değildir. Kutları da temizlemeden, la ilahe demiş olmuyorsun illallah da diyemiyorsun zaten Muhammedun Resulullah onun peşinden gelir. Önce ilahları reddetmen lazım, sonra onun güzelliğinin tecelli etmesi ve senin halife olman lazım. En kamil manadaki Hazreti İnsan, Resulullah Efendimiz ve bütün Peygamberler. Her biri Allah'ın farklı bir güzelliğini üzerinde göstermiş. Farklı bir kulluğu, abdiyeti, aşıklığı üzerinde göstermiş. Her biri de her şeyini kendisini yaratan Rabbine kurban etmiş. Bence bana göre dememiş, Allah'a göre demiş. Her bir insan da bunu söyleyebilir mi? Allah'a göre, Rabbim ne dediyse o, diyebilir mi? Der. Demiyorsa, kibirlenmiş. Demiyorsa, bu durumda, ben demiştir, bence demiş. Onun için bunu söyleyemiyor. Bunu söyleyemeyecek bir kul var mı? Yok. Herkes söyleyebilir. İlah bir tek Allah'tır diyebilir yani. Ben de kulum diyebilir. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kulun. Bitti, hepsi bu kadar. Al sana kemalat, eğer bunu söyleyebildiysen Ama söylemek zor şeymiş, hayatı yaşarken, imtihanlara tabi tutulurken zor şeydir. Bir an için hayatımızın sonuna geldiğimizi düşünelim, şöyle durup bir bakalım. Rabbimiz bizden ne istemiş? Biz ne yapmışız, ne olmuşuz? Hayat bitti yani, öyle farz edelim. Artık huzura çıkma zamanıdır. hatta öbür tarafa da gitmişiz, ruh da derdinden ayrıldı. Bedeni de götürüp, geldiği yere, toprağa iade ettik. Emanetti zaten topraktan, emaneti gelen yere teslim ettik. Allah'tan gelen tarafımız, Rabbimizin tecellisi, güzelliği artık hangi haldedir? Nasıl elbiseler giymişiz, bakacağız. Hangi elbiseleri giymişiz? Herkesin üzerinde farklı farklı elbiseler vardır. Bu bazen bakıyorsun. Dünya sevgisinin elbisesi, makam sevgisinin elbisesi, nefsi sevmenin elbisesi, Tabii, şeytanın verdiği vesveseler elbisesi. İnsanların övüsenler, kıymet değer versenler, arkışlasınlar elbisesi. İnsanlar yermesin, benim için şöyle demesin, böyle demesin elbisesi. Ya da. Aşktan bir elbise, imandan bir elbise, elbise aşktan olunca, imandan olunca oraya başka elbiseler yanaşamaz, yaklaşamaz, yanar çünkü. Aşkı, muhabbeti, imani onu yakar, kabul etmez, reddeder. Çünkü onun bir maşruki vardır, 2 üç, beş olmaz tercih yapar. Allah yaptırır o tercihi ona. Ya ben ya o diyor. Rabbimizi tercih edince gerisi yanar. Tercih etmeyince elbise üstüne elbise giydirir ona. Bazen böyle dışarıda mevcudlar görürüz. Aklını yetirmiş ya da böyle üst üste elbiseler giymiş. Bakınca insan, yazın ortasında bir sürü elbise var üstünde, altı var üstünde, Tabii böyle parça parça, insana tuhaf geliyor. Acaba manevi olarak da insan o halde olabilir mi? Hem de nasıl? Allah'ın Nebileri, Resulleri önümüzdeyken, Allah onları anlatırken, ''Senden böyle bir kulluk istiyorum, bunlar senin için örnektir.'' demişken, hiç kimse ben bilmedim, anlamadım diyemez. O zaman biliyoruz, anlıyoruz ama gereğini yapamıyoruz. Nefsimize güç yetiremiyoruz. Onu o kadar ciddiye aldık, o kadar büyüttük, o kadar Rabbimizin önüne koyduk ki onun isteklerini Allah'ın vahyinin önüne koyduk ki artık ona güç yetiremiyoruz. Bu, insanın kendi kendine yaptığı şeylerdir. Resulullah Efendimiz Mekke'yi fethettiğinde Kabe'deki putları kendi eliyle deviriyor. Sonra farklı farklı bölgelerde o putlardan ya da benzeri olan putlardan dikilmiş olanlar vardır. O bölgedeki yani o mahalledeki ya da o kasabadaki başka şehirlerdeki en yakında olanlar yani, hutlar vardır, oradakilerine o putu yıkın, kırın deyince onlar evet, irkiliyor, korkuyor. Yani bizi çarpar. Başımıza bir felaket gelir diye korkuyor. Taş, taş parçası. Bunu söyleyen de insan, Resulullah Efendimiz, Sahabeden birilerini gönderiyor, gönderirken de birini, birilerini mutlaka onlardan birini seçiyor. Yani o kabileler, o onlardan biri, onlara yakın birini seçip gönderiyor. Korkuyor, taştan korkuyor. Onlara yüklediği o manadan dolayıdır, korkuyor. Allah'a ait olan sıfatları o vermiş. Aynı şekilde mesela iğneye tapıyor, ököze tapıyor, maymuna tapıyor, fareye tapıyor veya başka bir şeye tapıyor aya, güneşe, yıldızlara tapıyor ya da bir insana tapıyor, fark etmiyorum krala tapıyor. Avd olarak yaratılmış ya, doğru yolu bulamayınca, Rabbini tanımayınca, kendini tanımayınca bir taşa bile tapıyor, bir fareye bile tapabiliyor, bir maymuna tapabiliyor. Tapıyor ve korkuyor ondan. Allah Hz. Musa'nın da kavmine bir inek kesin deyince ne dediler? Kesemediler. Rengi nasıl olsun? Şekli nasıl olsun? Genç midir? Yaşlı midir? Çift sürüyor mu? Habire bahane öğretiyorlar. Alt tarafı bir ine kesmektir. Niye o kadar bahane öğretiyorlar? Kesemiyorlar da ondan. En sonunda kestiler. Allah ne buyurdu? Az kalsın kesemeyeceklerdi. Kesemeseydi ne olurdu? ineği tapanlar olarak devam ederlerdi. İmanlarını kaybederlerdi. Daha önce Firavun'un yanında Firavun ökece tapınca onlar da ondan nasibini almış. Onun sevgisini almış. Ona bir şeyler vermiş. Bu Firavun'a taptığına göre herhalde bu gerçekten gücü var demiştir. İnsan kendi kendine yapıyor. Doğru yolu bulamayınca öyle olur. Onun için insanın Rabbini tanıması lazım. Kendini de Rabbinden, rabbiyle ile tanıması lazım. Mesela bunu 50 sene önce söyleseydim kesin taşlandırdı. Nasıl? Biz kim? Allah kim? diyeceğim. Ne alakamız var bizim birbirimizle? Öyle olunca halımız da ortadadır zaten. Bu ve neye geldiğimizi, yavaş yavaş büyüdüğümüzü bilmemiz lazım. Yavaş yavaş büyüyoruz. Zahiri olarak nasıl yavaş yavaş büyüyorsak, manevi olarak da yavaş yavaş marifetle büyüyoruz. İmanla büyüyoruz. Şahadetle, şahit olmakla büyüyoruz. insan oluyor, Hazreti insan oluyoruz. Rabbimiz kendisini bize tanıtmayı, kendisini bizim üzerimizde seyretmeyi, şahit olmayı dilemiş. Bizim de kendi üzerimize, Rabbimize şahadet etmemizi, bununla beraber kendi hakikatimizle ona şahit olmamızı dilemiş. Bunun için önce ef'arından tanıyor, işlerinden tanıyor, yaratmasından tanıyor. Sonra sıfatlarından El-Esmağol hırtasından tanımış oluyoruz. Sonra bunun zattan tecelli ettiğini anlıyor. Zatı tecelliyle tanımış oluyoruz. Rabbimizi, kendimizi ve bütün ademi ve bütün alemin onu hamd ile tesbih ettiğine şahit olup şahadet ederiz. Ki tesbih akmak demektir. Sebehe aktı. Tesbih, akın akıyor. Nereye akıyor? Allah'ın onu gösterdiği yolda. Nasıl bir akma ile akıyor, şahit oluyoruz ki Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Sema ediyor, tesbih ediyor. Aşktan muhabbeten, sema ediyor. Allah'ın tecellisinden ibaret. O yerlerin, göklerin nurudur, Nurun tecelli etmediği bir şey yoktur evet her ne kadar böyle zahiri olarak baş gözüyle bakılınca madde gibi görünüyorsa o bir tecelliden ibaret eğer tecelli durursa yok olur yokmuş onun için her şey yok olur Celal hmm. ve ikram sahibi olan Rabbinin şeyi vakidir. Gördüğümüz, görebileceğimiz, yaşadığımız, yaşayabileceğimiz her ne varsa sadece Allah'ın celalının ve cemalının tecellisinden ibarettir. Bizim nimet olarak, güzellikler olarak gördüğümüz, bizi sevindiren şeyler Allah'ın Sıkıntı dediğimiz, musibet dediğimiz, bela dediğimiz şeyler de celalının tecellisidir ki ikisi aynı şeydir, ikisi bizim içindir, ikisi de gazadır. Biri bizi sevindirirken öteki bizi üzüyor. Biz birbirinden farklı görüyoruz ama ikisi de sadece bizi büyütüyor. Biri bizi büyütürken öteki bizi temizliyor. Bizi bizden, nefsimizden kurtarıyor. Şeytandan kurtarıyor. Aklımızın başımıza gelmesine sebep oluyor, vesile oluyor. Kendimizi tanımaya, tanımamıza vesile oluyor. Silat-ı müstakime girmemize vesile oluyor. Biraz da daha, biraz daha. saf onun ikramidir tabii. Zorlansaksa bu böyledir. O bizi hep kendine çekiyor. Kendine davet ediyor, kendine çekiyor. Bazen yol iniş, bazen yol yokuş, çıkıştır. İnerken seviniyoruz, çıkarken zorlanıyoruz. Hepsi bundan ibaret. Yol, hepiniz ondan geldiniz, dönüşünüz onadır, ona gidiyoruz. Hiç böyle kendi kendimizi sıkıntıya koymaya Hı -hı. gerek yoktur. Böyle rahat rahat, güzel güzel gitmemiz lazım. Nedir bu? Rabbimize boyun bükmek, isyan etmemek, itiraz etmemek, şükürsüzlük yapmamak, nankörlük yapmamak, Rabbimize itiraz etmemek, Rabbimize neylerse güzel eyler demek. Bu alemde şer diye bir şey yoktur. Karanlık diye bir şey yoktur. Cehalet diye bir şey yoktur. Hakiki bir varlığa sahip değildir. Hayrı olmayınca şer oluyor. Aydınlık olmayınca, nuru olmayınca karanlık oluyor. Güzellik olmayınca çirkinlik oluyor. İman olmayınca küfür oluyor. Allah'ın tecellisi sadece güzellikten ibaret. Eğer biz de o güzelliği görüp şahit olamıyorsak o güzelliğinden mahrum kaldırız. Kendimizi mahrum etmiş olduruz. Gerçek, hakiki bir bakışla bakılınca güzellikten başka bir şey göremeyiz. Ama bir beşer olarak da tabii ki insan üzülür de insan nasıl acıkıyorsa, susuyorsa bu onu elindeki bir şey değilse sıkıntılar da öyledir. Ama mesele hakikati bilmektir. Yani onun hayır olduğunu bilmektir. Allah el hayır olandır. Er-Rahman er-Rahim olandır. Ve her an bizimle beraber olandır. Her an bir şeyende olandır. Her an her birimiz için bir şeyende olandır. Her nefeste her an bize de düşen onunla beraber olmaktır, güzelliğini görmektir, şahit olmaktır. Sen benim Rabbimsin, ben de senin abdünüm demektir. Bende senden başka bir şey kalmasın, senin güzelliğinden başka bir şey kalmasın. Her birimiz biliyoruz bu fani varlığımızdan, benliğimizden, nefsimizden. Aslında bıkmış ve usanmışız. Ondan kurtulmak istiyoruz. O karanlıktan kurtulmak istiyoruz. Karanlık, akılsız ve ahmak. Kendi hayrini bilmeyen ve kabul etmeyen. Sadece böyle, ben şunu istiyorum, ben bunu istiyorum diyen bir varlık. Feryad eden, isyan eden, itiraz eden bir varlık. Sakin ol diyorsun, sakin olmuyor. Ben böyle istiyorum diyor. Onun için ne demişler? Nefisten daha çirkin, daha pis kokulu bir varlık yoktur. Bir karanlık yoktur. Kendi kendini ateşe atan, sahibini ateşe sürükleyen, kendini ilah zannede, ilahlık taslayan, iddia eden. Yoksa Fir'an'dır onu kendi gönlüyle mi söylüyor? Yok. Nefsi söylüyor onu. Öyle olmadığını biliyor mu? Biliyor. Hani bile bile yapıyor onu. olmadı ne diyor? Allah'ın berisinde ilahlara dönüyor. Evet, Allah'ı kabul ediyorum. Ama ben de biraz ilah olayım. Şu da biraz ilah olsun. Öteki de onunla bir gücü, kuvveti var. Yolun sonunda Rabbimiz bize sen kimsin diye sorduğunda inşallah doğru cevap verenlerden oluruz. Allah'a göre kim olduğumuzu O'nun huzurunda ikrar edebiliriz. Söylerken inşallah doğru söylemiş oluruz. Eğer burada cevap verirsek inşallah huzurda da cevap verebiliriz. Ama burada cevap verirken baktıysak öyle değildir. Gerçekten o şekilde bakmıyor, anlamıyor, öyle yaşamıyorsak orayı düzeltmemiz lazım. Yani iman etmemiz lazım. Yani iman sevmektir. Eğer kendini öyle anladınsa, öyle tanıdınsa, öyle sevdinse bu iman oldu. Sana tecelli eden Rabbine iman etmiş oldun. Allah'a benim Rabbim diye. O beni terbiye etti, O beni terkip etmiştir, O benim için takdir yapmıştır, O yaratmıştır. Değilse... Değilse... Tövbe etmemiz lazım. Kendimizi her ne zannetmiştik. Kendimize nasıl bir varlık vermişsek inşallah... Rabbimiz bizi o halden, o karanlıktan kurtarır. Manevi güneşimiz doğar. Herkesin bir güneşi vardır. O doğunca karanlıklar aydınlanır. İnsan... Kendini tanır, Rabbeni tanır. Nerede olduğunu anlar, Rabbinin takdirine, hükmüne şahit olup şahadet eder. Sadece O'nun güzelliklerini görüp Elhamdülillahi Rabbil Alemin der. İnşallah Rabine hamd edenlerden, bütün alemlerden hamd edenlerden olacağız. Allah hepimizden razı olsun.